Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve ne'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amaline. Men يهدي اللَهُ فلا مُضِلَّ له ومن Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluh. Emma ba'd. Fenne istaqal hadisi Kitabullah ve hayral hediye haddi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtefatuha ve kulle muhtefetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin fî'nâr. <gülüyor> Tefsir dersimize Maide suresinin 4. ayetiyle devam ediyoruz inşallah. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Sana kendileri için neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki Temiz olan şeyler size helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğinden, onlara öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarından da yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın. Allah'tan sakının. Muhakkak ki Allah hesabı çok çabuk görendir. İbn Abbas radıyallahu anhadan gelen rivayette, burada av için eğitilen köpekler ve kuşlar kastedilmektedir. Yani köpekler malum av köpekleri zaten, kuşlarda Allahu Alem atmaca, şahin gibi avda kullanılan e, pençeli hayvanlar. el kelimesi ayette geçen, köpek ve pars cinsinden olan hayvanlardır. Mükellebin ise eğitilmiş hayvanlardır. Onların yakaladıkları avı yiyebilirsiniz. Eğer hayvan yakaladığı avın bir kısmını yerse o avı yeme. Hayvanı av için bırakacağın zaman, yani ava göndereceğin zaman Allah'ın adını zikret ve öyle bırak. Ancak bunu unutursan bunda bir sakınca yoktur. <gülüyor> Adi bin Hatim radıyallahu anh'den, Ey Allah'ın Resulü ben av okumla vurup düşürüyorum dediğimde, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Eğer ok avı delerse onu ye. Ama ok enlemesine çarparsa yeme. Çünkü av, o av vurularak öldürülenlerden olur. Yani... Kanı aktılarak değil de çarparak öldürülenlerden olur buyurdu. Ona av köpeği hakkında sordum. Buyurdu ki, senin için tuttuğunu ye, zira köpeğin yakalaması boğazlama sayılır. Eğer senin köpeğinle veya köpeklerinle beraber başkasının köpeği de varsa, bunu onun yakalamış olmasından ve avını öldürmüş olmasından korkuyorsan yeme. Zira sen ancak kendi köpeğin için Allah'ın adını zikrettin. Başka köpeğe zikretmedin. Bu hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Evet Bu ayette daha önce Maide suresi 3. ayetinde bazı hükümler geçmişti. Burada sana kendileri için neyin helal <gülüyor> kılındığını soruyorlar. De ki temiz olan şeyler size helal kılındı. Burada temiz olan şeyler kavli veya bunun zıttı mukabil olan habis şeyler. Bunlar şeriatın hakkında temiz dediği veya habis dediği şeylerdir. Yani din koyucunun temiz veya habis dediği şeylerdir. Bizim akonuzu reyimize değil. Mesela insanlar bugün dersidine reyleriyle pislik diyorlar, pis diyorlar. Halbuki şeriatta Allah Resulü Vesselam'dan sünne sabit olmuştur ki bu mesela Medine'nin havası yaramadığı için kendilerini hastalık ulaşan bir topluluğa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devenin sütlerinden ve sidiklerinden içmelerini emretmiştir. Burada mesela Hizbut Tarir'in kurucusu Takıyüddin Nebhani e, pek çok hadisi Bukhar ve Müslim hadisleri dahil olmak üzere pek çok hadisi akıllarıyla reddetmek için e, kullandığı şeylerden birisi bu. Diyor ki işte bu hadis Kur'an'a ve sünnete aykırıdır. Mesela Kur'an'da ne diyor? Temiz şeylerden Diyebilirsiniz. E, bu temiz değildir diyor. Onun temiz olmadan sen nasıl karar verdin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sahih Müslim'de gelen bir rivayette hutbedeyken e, şu habis bitkilerden, soğan, sarımsak, pırasa gibi yiyeceklerden yiyen kimse bu kokularla mescidimize yaklaşmasın buyuruyor. Bunun üzerine yani habis kelimesini duyunca bazı sahabeler işte, haram kılındı demeye başlıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunları uyarıyor. Dikkat edin ben haram demiyorum. Fakat bunun kokusu eziyet vermektedir buyuruyor. Böylelikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından dahi habis denilmesine rağmen bir şey hakkında bundan işte fikir yürütüp de insanların bunun haram kılındığına hükmetmelerine Allah Resulü'nün karşı çıktığını görüyoruz. Demek ki mesela Araf suresinde de geçtiği üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vasfı olarak Allah Azze ve Celle o nebi temiz şeyleri helal, habis şeyleri haram kılar diyor. Bunun manası şu demektir. Allah neyi haram kılmışsa biz onu temiz görsek bile o habistir. Neyi helal kılmışsa biz onu pis görsek bile o helal temizdir. Yani biz aksini düşünsek bile o öyledir. Yani Allah ve Rasulü belirler buradaki hükmü de. Hele mesele helal ve harama racı ise helal ve haram hükmü ancak Allah Azze ve Celle'dendir. Rasul Aleyhisselatü Vesselam'a de ki ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum. Böyle demesi emrediliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ancak kendisine vahyolunana tabi olmaktadır. Yani emrettiği veya sakladığı ustalarda ancak Allah Azze ve Celle'nin kendisine vahyetmesi sebebiyle bir şeyin helal veya haram, temiz veya pis olduğunu söylemekte. Burada reylere, kıyaslara bir yol yoktur. Helal ve haram hükmü tamamen Allah Azze ve Celle'ye aittir. Bir şeyin helal kılması veya haram kılmasının sebebi de o maddenin pis veya temiz oluşu değildir. Dikkat edin buna. Çünkü mesela Allah Azze ve Celle Yahudilere bazı şeyleri helal kılmışken ceza olarak haram kılıyor. Daha önce geçmişti bu Nisa suresinde tefsire ilgili yerlerde geçmişti. Yani önceden helal kılınan bir şey olmasına rağmen sırf o kavmin haddi sebebiyle kendilerine bazı şeyler haram kılıyor. Yani o şeylerin pis olduğundan dolayı değil. Mesela deve, deve eti ve sütü bize helal kılınmıştır. Yahudilere haramdı. Tek tırnaklı hayvanlar onlara haramdı. Bazıları halen daha Yahudilere haram kılmış bu hükmü devam ettirmek isterler. İşte o tek tırnaklı değil mi diye atı haram kılmaya çalışırlar. O Yahudilere e, yasaklanmıştı tek tırnaklı hayvanlar. Neyse. Dolayısıyla mesela atı caiz görmezken manda etini, kömüş etini caiz görürler. Mesela bu bir çelişkidir kendileri nazarından. Eğer tek tırnaklı hayvanları haram sayıyorsanız bu hükme nasıl varıyorsunuz diye onlara sormak lazım. Burada asıl olan şu. Allah azze ve celle bir şeyi haram kıldı mı? O haram kıldıktan sonra o şey aslen temiz dahi olsa artık habistir. Necis demiyorum bak. Yani necislik başka bir şey. Buradaki habislik, manevi pislik başka bir şey. Mesela Allah Azze ve Celle bazı kadınları nikahlamayı bize haram kılmıştır değil mi? Yani mahremlerimiz diyoruz, mahrem akrabalarımız. Onlar habis olduğundan haram kılmış değil bize. Yani bunlar necis olduğundan haram kılmış değil bize. Buradaki habislik kavramının manevi pislik olduğunu e, anlamamız için bunu örnek veriyorum. Mesela altın, ipek bunlar necis maddeler değildir. Ama haram kılmıştır erkeklere. Mesela bir kimsenin cebinde altın diyelim çeyrek altın var. Bu kimsenin namazına bir halel gelmez. Yani bu necis değildir. Ama habis olması onu işlemek, yani o e, haram kıyafeti giymek, o haramı kullanmak sebebiyle. Yani buradaki habislik, manevi habislik. <gülüyor> Yeri gelmişken burada şunu da belirtelim ki mesela Allah Azze ve Celle hamrı yani sarhoş edici içkileri haram kılmıştır. Buna e, Maide suresinde ileride gelecek 90-91 cihetlerinde şeytanın birer pislik diyor. Bununla beraber domuz, falokları Bunlar da kumar. Bunlar da Allah Azze ve Celle sayıyor. Buradaki pislik de işte manevi pislik. hükmi necaset değil yani. Şimdi dolayısıyla akıllara takılan işte ben alkollü kolonya veya alkollü parfüm sıkıyorum. Böyle bir durumda işte namaz kılmam caiz midir, bu necaset midir, değil midir diye. E bu gibi meselelerde şeriat bu maddenin necis olduğunu bildirinceye kadar... Biz o konuda herhangi bir hükme varamayız. Bazı alimler kan ve sarhoş edici içkileri necis saymışlar ve bunlarla kişinin işte namazının geçersiz olacağı şeklinde fetvalar vermişlerdir. Biz bu fetvaları delile aykırı olduğu için, yani bir delile müstenit olmadığı için kabul edemiyoruz. Kanlara gelince kanlardan sadece e, haram kılınan demun mefsu denilen, yani mesela hayvanı boğazlıyorsun ya, boğazladığın sırada şah damarını kesiyorsun, o şah damardan boşalan kandır. Bir de hayız ve nifas kanı gibi, e, önden ve arkadan çıkan şeyler genel olarak necistir. E, ist, delilin istisna ettiği hariç, mesela meni gibi. Meni, kuslu gerektirir çıkması, fakat necis değildir. Şeriatta bunun necis olduğuna dair delil gelmemiştir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan fiili olarak bunun necis görmenine dair şey gelmiş. Fakat mezi e, meniden daha hafif bir e, madde olmasına rağmen bunun, yani abdesti bozuyor sadece, kustu gerektirmiyor. Fakat bu bulaşık varsa bununla namaz geçerli olmuyor. Onun yıkanmasını emrediyor şeriat. Yani biz burada kesinlikle akılla girmiyoruz. Bazı batıni fırkaları İslam şeriatını eleştirebilmek için, e, tahrif edebilmek için bu tip şeyleri akılla getirirler. Nasıl oluyor da meni daha pis olduğu halde, bundan dolayı musul gerekiyor da, e, işte mezi ondan daha hafif olduğu halde, bundan dolayı abdest gerekiyor vesaire vesaire böyle akıl zorlamalarıyla şeriata itiraz etmek istemişlerdir. Biz burada sadece vahye teslim oluruz. Yani Allah Azze ve Celle'nin Rasulü ile gönderdiği din neyse ona tabi oluruz, akıl yürütmeyiz. Alkol gibi şeye gelince, Sırf bu meselede yani alkol yani sekir verici hamur kapsamında olan sarhoş edici içkilerin karıştırıldığı alkolün karıştırıldığı parfüm gibi maddelerden dolayı bunu necis sayanlar için de bir şey söyleyelim çünkü e, alkolün bir özelliği var alkol havayla temas ettiği zaman uçucudur kalmaz yani dolayısıyla kişi üzerine parfüm sıkmış olsa dahi e, bu parfümden dolayı sadece alkolün içerisine çözücü olarak katıldığından dolayı alkolün çözdüğü koku kalır kişinin üzerinde. Alkolün kendisi uçucudur. Havayla temas ettiği zaman uçar. Yani böyle bir durumda zaten söz konusu değil. Yani onun kalıcılığı gibi bir durum yok. Yani alkollü kolonya veya parfüm gibi şeylerin içilmesi haramdır. Bu ayrı bir şey çünkü sıvı olarak içildiğinde o içinde halen duruyor. Ve sarhoş edicilik vasfını devam ettiriyor. Bunların içilmesi haramdır. Lakin kişinin üstüne başına sirayet etse, bulaşsa bunlar kişinin temizliğine mani değildir. Abdeste mani değildir. Beşinci ayet. Bugün temiz olanlar size helal kılındı. Kitap verilenlerin yemeği, ehli kitabın yani Yahudi ve Hristiyanların yemeği sizin için helaldir. Sizin yemeğiniz de onlar için helaldir. Mümin kadınlardan, İffetli olanlar ile sizden önce kitap verilenlerden iffetli kadınlar kendilerine ücretlerini verdiğiniz takdirde zinaya sapmadan ve gizli dostlar edinmeden iffetli olmak üzere sizin için helaldir. Burada ücretle kast edilen mehir. Diğer adıyla sadak. Yani nikah için mehir. Her <gülüyor> kim de imanı inkar ederse, Elhamdülillah. Her kim de iman inkar ederse muhakkak onun ameli boşa gitmiştir ve o ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Cabir radıyallahu gelen yani rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Biz ehli kitabın kadınlarıyla evlenebiliriz ama onlar bizim kadınlarımızla evlenemezler. Bu hadisi taberi, Tefsirinde Hasan bir isnadla rivayet etmiştir. İbnü Kesir dedi ki, icma bunun üzerinedir. Yani İbnü Kesir tefsirinde bu konuda icma nakletmiştir. Yani bu konuda naslar var zaten de Mümtaheen Suresi 10. ayeti gibi pek çok ayetler de var. Yani bu üzerinde e, ihtilaf edilmeyen bir mesele, Müslümanların ihtilaf etmediği bir mesele. Neymiş bu? Biz ehli kitabın kadınlarıyla evlenebiliriz, ama onlar Müslüman kadınlarla evlenemezler i̇bn Abbas Tevrat ve İncil'e iman etmiş olmalarından dolayı kitap ehlinin kestikleri bize helal kılınmıştır. Demiştir. Burada iki tane mesele var. Önemli mesele var bu ayette. Birisi kitap ehlinin kestikleri meselesi. Onların yiyecekleri meselesi. Diğeri de onların kadınlarıyla evlenme meselesi. Ve bu meselenin e, detayları var. Yiyecekleri meselesinde kitap ehli Allah'a iman eden bir topluluk olduğundan dolayı ve risalete iman eden, rasullere hepsine iman etmeseler de Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ı kabul etmeseler de e, genel olarak risalet kurumuna, vahye iman eden, vahye tabi olan kimseler oldukları için bunlar kurban kestiklerinde, hayvan kestiklerinde, boğazladıklarında Allah'tan başkasını kastederek kesmezler. Aslı olan budur. Ama gözünde gördün İster Müslüman, ister Hristiyan, ister Yahudi. Bu bir kabir paşında, kabir için kesiyor veya Allah'tan gayrı için kesiyor veya gösteriş için kesiyor. Allah Resulü bunu da yasaklamıştır. Şöhret için, övünme için, işte ne kadar bonkör, ne kadar e, ikram sever, bunu desinler diye yapıyor. Veya önemli birisi geldiği için veya bir e, bizde yaparlardı, yani şahit olduğumuz şey mesela, çubuk spor, futbol takımı açılış yapacak o sene. O açılış için kurban kesiyorlar falan. Bunun gibi kurbanlar yani Allah'tan gayrısının da gözetildiği kurbanlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlar yemeği yasaklamıştır. Bu fiilleri işlerken gördüğümüz kişi ister Müslümanlardan birisi olsun, ister kitap elinden, isterse kitapsızlardan olsun. Bu haramdır. Ama kitapsız birisinin yani kitap ehli değil Allah'a iman etse bile vahye iman etmiyor. Vahye herhangi bir e, dine, semavi dine tabi değil, mensup değil. Böyle birisinin kestiğini biz yemeyiz. Ama onun Allah adına kestiğini bilirsek Allah'a iman etmeyen birisi, mesela ateist, normalde Allah'a iman etmeyen birisi neden Allah adına kessin? Fakat zorla kestiriliyor. Yani farz mual muhal söylüyorum bunu. Said bin Müseyyep e, radıyallahu anh söylediği için yani bunu misal olarak, <gülüyor> benim diyor mecusi bir kölem olsa ve ona Allah adına kestirsem diyor onu yerim diyor. Yani onun emri altında Allah adına kesiliyor. Yani kurbanın veya kesilen hayvanın hükmü sırf kesen kişiden dolayı değil. Kesilmesi esnasında bu kesimde neyin gözetildiğine istinaden e, helallik veya haramlık söz konusu olur. Kitap ehlinin kitapsızlardan ayrıldığı ikinci bir özellik kesimlerle ilgili olarak. Kitap ehli meşru kesimde gözetirler çünkü semavi bir dine tabi oldukları için kurban kesmede o kan akıtma var ya, yani o pis kanın akıtılması, demun mefsuha denilen kanın akıtılmaz. Kitab ehli bunu gözetirler. Hatta bugün Hristiyanlar bile bu iş pek fazla gözetmiyor, Yahudiler daha fazla gözetiyorlar. Yani Yahudiler dinleri konusunda bu konularda daha hassaslar. Hristiyanlar biraz daha gevşek. Çünkü Avrupa'dan duyduğumuz şeyler şu şekilde... Petarda denilen bir tabancayla hayvanlar bayıltılıyor ve bunun 20 saniye mine süresi varmış. 20 saniye sonra hayvan canı çıkıyormuş. Canı çıktıktan sonra kestikleri oluyormuş çoğunlukla. Yani ilk 20 saniyede baygın sadece. Ama o 20 saniyeden sonra ölü. Bunun gibi durumlara Hristiyanlar dikkat etmiyormuş. Yahudiler böyle yapılanları geçerli saymıyormuş. Yani helal belgesini Yahuder koşer diyorlar. Bunu bu mührü vurmuyorlarmış. Dolayısıyla Avrupa gibi yerlerde yaşayan Müslümanların buna dikkat etmesi lazım. Bunu araştırması lazım çünkü şer'i kesimleri gözetmek gerekir. Eğer yaygın olan durum şer'i kesimin gözetilmediği şekilde ise burada dikkat edilir. Türkiye gibi yerlerde, mesela Türkiye'de şirkeli bir sürü insan var. Mesela menzilciler var. Bunlar şirkin içerisine batmış kimseler. Hayvan keserken bunların ya seyda diye kesmelerinden korkulur. Çünkü adamlar su içerken bile besmele yerine, besmeleyi terk etmişler yerine ya seyda diyerek içiyor. Bu kadar abartmışlardır bu işi. Dolayısıyla bu tipten olan bir kimsenin, yani onda galip olan şirk üzere kesme ihtimalidir. Burada sakınabilir kişi. Ama aslı üzere mesela kasaptan bir et aldın. Türkiye normalde kitab ehli, Müslüman, aslı, aslı budur yani zahir olan budur. Müslüman olan bir ülke. Burada kişi araştırmak mecburiyetinde zorunda değildir. Ama biliyorsa bildiğinden sakınır. Biliyor ki ya seyda diyerek kesti veya Allah'tan gayrı adına bir kabire kesti veya başka gayelerle kesti veyahut da meşru kan akıtmayı gözetmedi. Mesela saçma ile yapılan avlar da böyle. Saçma, bazı domdom kurşunun dedikleri bazı kurşunlar içine girmeden, yani kanının akmasına sebep olmadan sadece çarparak öldürüyor. Böyle bir hayvanın düşüp ölmesi leş hükmündedir. Bu çarparak öldürme. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadisinde içinde zikrettiği şey de bu. O ok attığın zaman diyor, eğer delip geçerse bunu yiyebilirsin. Çünkü kanı akıtmıştır. Ama yan çarptı, bu şekilde öldürürse bu çarparak öldürmedir. Bunu yeme diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ister kitap ehli olsun, ister Müslümanlardan olsun, Kesimlerde buna dikkat ederiz. Evlilik meselesine gelince Allah Azze ve Celle burada iffet şartını bir koşmuş. İffetli olmaları. Bazıları bu meseleyi çok geniş tutuyorlar. Bir kere mesela e, açık açık tesettürü yerine getirmeyen birisiyle evleniyor. Hristiyan ve Yahudi bir kadınla. İşte Allah izin vermiştir diyor. İyi de kardeşim Allah izin verirken şartlı izin veriyor. Dost tutmayacak. Bak onu ayrı zikrediyor. Zaten e, yani zina gibi şeylerden uzak duracak. O ayrı bir şart. İffetli olmaları, öncelikle iffetli olmaların şart koşuyor. Tesettür, tesettürü terk eden bir kimse iffeti terk etmiştir. Bir Müslüman nasıl olur da mesela koluna hanımım diye takıp açık saçık bir kadını gezdirir. Sen başkalarının da ona bakmakla harama girmesine sebebiyet veriyorsun. Bu, bu şekilde yapmakla. Dolayısıyla bu ifet şartına mugayirdir böyle bir şey. İkinci bir mesele daha var bununla ilgili, evlilik meselesiyle ilgili. Allah Azze ve Celle yine ilerleyen ayetlerde geleceği üzere Maide suresinde Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin diyor. Ve dost edinme ifade, e, yasağını veli, bela ile zikrediyor. Vela ifadesi e, senden üste tutmaktır. Mesela kafirle ortak oldun. %51 o, %49 sen ortaksın, onu veli edinmişsin demektir. Çünkü o senin üzerine amirdir. Ama %50, %50 bu veli edinmek değildir. Buraya dikkat edilsin. Evlilik mesesine gelince, mesela şu an e, TC'nin nikahla ilgili kanunlarına baktığın zaman şartlar eşit. Hatta öyle ki, sen çocuklarının üzerine onu veli tayin etmiş olursun. Söz sahibi odur. İslam'da böyle değil. İslam'da aile reisi erkektir. Ercealu kavamu alen nisa? Erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. Bu sebeple, bu özellikten dolayı Yahudi ve Hristiyan kadınlarla evli izin verilmiştir. Yani ne demek bunun manası? Senin bu kadından Yahudi kadına veya Hristiyan kadından çocuğun oldu. İslam'a göre mi yetiştireceksin? Yoksa kadın kendi dinine göre mi yetiştirecek? Kadın kendinini ona teklif edemez. Yani buna göre yetiştiremez. İslam'da böyledir. Erkekler de kadınlar üzerine kaim, kavam olduklarından dolayı buna izin verilmiştir. Ama bugünkü kanunlarda böyle bir şey yok. Kadın istediği gibi kendi dinine göre yetiştirir. Yani sen kadına kendi üzerinde vermemiş olsan dahi bir bela, çocukların üzerinde vermiş oluyorsun. Yani mevcut şartlarda ehli kitap kadınlarla evlenmenin önünde bu gibi engeller var. Buna dikkat edilsin. Evet, bir sonraki ayet abdestle ilgili. Bu da önemli hükümler içeren ayetlerden birisi. Allah Azze ve Celle maide 6. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başınızı meshederek her iki topağa kadar ayaklarınızı yıkayın. Cünip olduysanız iyice temizlenin. Hasta veya sefer yani yolculukta olursanız, yahut sizden biri ayak yolundan ise, ya da kadınlara dokunup da su bulamamışsanız, temiz toprakla teyemmüm edin de ondan yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah size güçlük çıkarmak istemez, ancak sizi tertemiz etmek ve size nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Ayşe radıyallahu anh adan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile, bir seferde yani bir yolculukta beraber idik Beyda adlı mevkiye veya Zatul Ceyş denilen yere gelmiştik ki benim bir kolyem kayboldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu aramak için kaldı ve onunla birlikte herkes orada kaldı bir su başında da değillerdi yani bulundukları yerde su da yoktu üstelik beraberlerinde su da yoktu halk Ebu Bekir radiyallahu anh'a uğrayıp Ayşe'nin yaptığını gördün mü? Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve hem de herkesi burada oyaladı. Bir su başında değiller ve beraberlerinde su da yok demişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını dizlerimin üzerine koymuş uyurken, <gülüyor> Ebu Bekir radıyallahu anh çıkayı geldi. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de halkı da burada hapsettin. Bir su başında değiller ve yanlarında su da yok diyerek babam beni azarladı ve Allah'ın dilediğince başka şeyler de söyledi. Öfkesini daha yenemeyip eliyle böğürme böğürme dürterek canımı yaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başı dizimin üzerinde olduğu için kımıldamamaya çalıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar susuz olarak uyudu. Sabah olunca Allah azze ve celle teyemmüm ayetini yani bu maide 6. ayetini inzal buyurdu. Useyd radiyallahu anh Ayşe radiyallahu haya Allah sana rahmetini bol kılsın. Senin başına hoşlanmadığın her ne gelmiş ise onda Allah senin için de Müslümanlar için de bir kurtuluş kılmıştır dedi. Ayşe radiyallahu sözüne devam ederek dedi ki Bindiğim deveyi dürtüp kaldırdım. Kaybolan kolye o devenin altından çıktı. Yani Allah'ın hikmeti bu da. Ee, bu ve Müslüm'ün rivayeti. Enes radiyallahu anh'tan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki Allah temizlik yani abdest olmadan namazı Çalınan maldan da sadakayı kabul etmez. Burada çalınan mal ile kast edilen gulul diye geçiyor şeyde. Ganimet malından aşırmadır bu. Yani çalmanın en kolay olduğu ve insanların basit gördüğü bir şeydir bu ganimetten aşırma. Çünkü kendini daha bir hak sahibi görür insan. Böyle bir maldan da sadakayı Allah kabul etmez. Yani haramdan sadaka olmaz. Bu hadisi yine Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu ayda radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz vakti abdest alırdı. Her vakit abdest alırdı. E, bu rivayeti aktarmamızın sebebi şu. E, devamı gelecek de rivayetin. Allah azze ve celle Arapça ifadesinden okuyalım. يَا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى ile salati iman denler namaza kalktığınız zaman diyor. Ve bu ee, hadis inkarcılarının belini kıran ayetlerden birisi. Çünkü mesela onlardan birisi bir gün internet üzerinde bu inspik gibi bir ortamda diyordu işte insandan ihtilaf etmesine sebep olan şey hadislerdir. Hadisleri terk etmedikçe işte Allah'tan halbuki vahiy gelmiştir, beyan gelmiştir gibisinden bir şeyler söyledi. Dedim ki Allah'tan gelen bu beyan, ihtilafı giderecek olan beyan Kur'an-ı Kerim mi, sünnet mi? Yani Kur'an ile beraber sünnet mi? Kur'an-ı Kerim dedi, Allah'ın kitabı tabii ki dedi. Tamam dedim, bizim ihtilafımızı, mesela senle benim aramızda bir ihtilaf düşünelim. Mesela Allah Azze Celle böyle buyuruyor, namaza kalktığınız zaman ve abdesti tarif ediyor, abdesti emrediyor. Onlar, bir de şöyle bir şey var, Es-Salat kelimesini, mesela Salavatum min Rabbihim, Bakara suresinde var ya, Rablerinden onlara salavat vardır, salatlar vardır. Bunlar diyor, işte salata diyor, namaz kılma manasını veriyorlar diyor. Böylelikle Allah'a namaz kıldırıyorlar. Evet. Allah onlara namaz mı kılıyor diyerek bu kelimeyi de tarif eden birisi. Dedim ki öncelikle <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de salat kelimesi, nekri olarak geldiği yerlerde bazen namaz manasında, bazen namazdan başka dua, rahmet gibi manalara gelmiştir. Ama nerede salat kelimesi geçiyorsa... Elif olarak bunlar kastedilen namazdır. Örnek olarak da delil olarak da bu ayet bunlardan birisi. Bu kendisine kalkılan izah kumtum ile salati yani kendisine kalkılan bir namaz ve e, bunun için işte abdest alınamaz gereken bir şey. Yani bu bariz bir şekilde namaz bildiğimiz namaz. Bak dedim burada Allah Azze ve Celle buyuruyor ki namaza kalktığınız zaman. Dolayısıyla mesela ben öyle namazını kıldım, farzını kıldım, sünnetini kılacağım veya nafile bir namaz kılacağım. Abdestim var. Ne yapmalıyım dedim. Gerek yok şey yapmana, yani neden abdest almana gerek yok dedi. Dedim nasıl bunu söylersin? Yani Allah azze ve celle diyor ki namaza kalktığınız zaman işte abdest alın. Allah böyle emrediyor. Ya diyor biz diyor sünnetin diyor Kur'an'a uygun olanını alırız dedi. Yani bunda sorun yok dedi. Bu Kur'an'a uygun dedi. Dedim nasıl uygun dedim. Allah Azze ve Celle diyor ki namaza kalktığın zaman abdest al. Sen diyorsun ki abdest almana gerek yok. Yani sünnet böyle diyor. Yani nasıl uygun oluyor bu dedim. Bak dedim bizim aramızdaki ihtilafı Kur'an giderdi mi? Yani sadece eğer bu beyan Kur'an ise Kur'an bizim ihtilafımızı gidermedi. Ancak Resul'ün sünneti giderebiliyor değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tek bir abdestle beş vakit namazda kılmıştır. Bizim yani Kur'an'ın zahirine baktığın zaman ihtilaf gibi görünen şeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünneti bizim aramızda hakem olarak gideriyor. Demek ki burada insanların ihtilafını gideren şey Kur'an ve onun beyanı olan sünnet. Çünkü Allah Azze ve Celle sünneti Resulüne insanlara Kur'an'ı beyan etmesi için indirmiştir. Yani Kur'an, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı olmadan, açıklaması olmadan doğru anlaşılmaz. Bakın burada hakemi, hakemliği Allah Resulü Aleyhisselatü sünnet sünneti yaptı. Öyle olmazsa birisi diyecek ki hayır abdest almana gerek yok, öbürü diyecek ki hayır her namaz için abdest alman gerekir, abdestin olsun ne olmasın. Çünkü ayetin zahiri bunu gerektirir. Ayetin zahiri bu olduğundan dolayı bakın hadiste ne diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam her namaz vakti abdest alırdı. Ancak Mekke'nin fethinde abdest alıp meslerine meshetti ve bir abdestle 5 vakit namaz kıldı. Ömer radıyallahu anh ey Resulü daha önce yapmamış olduğun bir şey yaptın deyince ey Ömer bunu kasıtlı yaptım buyurdu. Yani bunun meşru olduğunu beyan etmek için yaptığını bildiriyor bu hadis Müslim'de. Burada ayrıca ayette e, ayakları yıkama var. Ayakları yıkama var. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Messi. Bu konuyla ilgili eee fıkhi meselelerden birisi. Bazıları şöyle bir yol denemeye çalışmışlar. Özellikle Şia kaynaklı vallahi <gülüyor> bu. Çünkü meslere mes yapılmasına, mes yapılmasına onlar karşı çıkarlar. İşte önceden Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sanki ayaklarına, çoraplarına veya meslerini mes ediyordu da sonradan bu ayetle bu yasaklandığı gibi böyle bir intiba vermeye çalışıyorlar. Selef diyor ki bizi diyor en çok sevindiren şeylerden birisi diyor. Eee meslere meshetmek hakkındaki hadisin Cerir bin Abdullah el Beceli radıyallahu an tarafından rivayet edilmesidir diyor. Çünkü diyor Cerir bin Abdullah ancak Maide suresinin nüzulünden sonra Müslüman oldu. Yani o Maide suresinin nüzulünden sonra Müslüman olduğu için daha önceki bir uygulamayı nakletmiş olamaz. E, o Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın meslere mes yaptığını rivayet ediyor. Bu diyor bizim için artık Şia'ya karşı keskin bir delil diyorlar. Burada Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Mekke'nin fethi günü bunu söylüyor ve bunu kasıtlı yaptığını söylüyor. Yani özellikle bunun meşru olduğunu beyan etmek için. Ee, İbn-i Abbas radiyalanmadan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem heladan çıkınca kendisinden yemek getirdiler. Tuvaletten çıkıyor. Yani ihtiyacını gideriyor. Heladan çıkınca deyince e, bizim anladığımız manada işte yapılı tuvaletleri anlamayın. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam eğer sahra gibi bir yerde açık bir alanda olduğu zaman اِذَا ذَهَبَ الْمَثَبْ اَبْعَدْ Ebu Davud'un ilk hadisinde olduğu gibi. Yani mezhebe gideceği zaman uzaklaşırdı. Mezheb ile kast edilen burada helâ. Yani ihtiyacını gidereceği zaman uzaklaşırdı. Yani hadislerde mezhep helâ anlamında geçiyor. Ee, bir diplomat olarak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uzaklaşırdı. Yani gizlenirdi. Helâ bu yani. Burada ihtiyacını görüp gelince ona abdest için sana su getirelim mi? Dediklerinde, yalnızca namaz kurmak için abdest almakla emrolundu mu buyurdu? Yemek yiyecekler. Yani halk arasında yaygın olan, yemek yemeden önce mutlaka elini yıkaman gerekir bu sünnettir. Böyle bir şey yok. Yani bu sünnet değildir. Yani bunu sünnete atfetmenin bir manası yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda sahip bir rivayet yok. Tirmiz'de sahip bir rivayet olsa da, Tirmizi burada Süfyan-ı bir kavlinini de nakleder. Yani bu hadisin zayıf olduğuna işaret ettikten sonra bunu sünnet olarak görmenin yanlış olduğuna dair. Selef bu bilinçteydi yani. Burada da gördüğü gibi ben sadece abdest, abdestini namaz kılmak için almakla emrolundum buyuruyor. Yani emir babında ise mesele yani farzlık, bağlayıcılık mühendisinde yoksa kişi abdest alabilir, bir sıkıntı yok. Ama Abdestin emir olması yani farz olarak kalması sadece namaz içindir. Bu hadisten aynı zamanda şunu da anlayabiliriz. Kur'an okuyan kimsenin abdest alması illaki farz değildir. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hasr ifadesiyle innemâ umirtu bil wudu izâ qumtu ile salat. Ben abdest almayı ancak namaza kalktığım zaman emrolundum. İnnema hasır edatıdır. Sadece bunun için emir olunum. Emir babında sadece budur. Yani kişi Kur'an okumak istediği zaman abdest alır ve almaz. Alırsa güzeldir. Bu ayrı bir şey. Ama abdest alması şarttır. Abdestsiz Kur'an okunmaz diyene karşı bu hadis bir delildir. Bu hadis neredeymiş? Kaynağı Ebu Davud ve Tirmizi. Ebu Hüleyi radıyallahu Anh'den gelen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki sizden biri abdest aldığında burnuna su çeksin. Yani istinşak yapsın. Sonra da sümkülsün, istinsar yapsın. Bu da emir babındadır bakın. Emir kipinde geliyor. Klasik mezheplerde derler ki işte bu abdestin sünnetlerinde. Biz böyle bir ayrıma gitmeyiz. Bilakis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu emretmiştir. Sizden birisi abdest aldığı zaman istinşah ve istinsarda bulunsun. Yani ağzına ve burnuna su versin. Bu emirdir. Bu Bukhari ve Müslim'in rivayetleri. Rifa'a bin Rafi radiyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam namazını güzel kılmayan birine şöyle buyurdu. Sizden biriniz Allah'ın emretmiş olduğu gibi yüzünü ve dirseklere kadar ellerini yıkayıp başını mesh ve topuklarına kadar ayaklarını yıkamadıkça namazı geçerli olmaz. Evet bu hadisi Ebu Davud Nesai ve i̇bn Sahip İsnad'da rivayet etmişlerdir. Ali, Enes, İbn Abbas ve İbni Mesud radiyallahu ayeti ve Ercüleküm şeklinde okuyarak bizim elimizde mütedavil musaflarda Ercüleküm şeklinde. Doğru değil mi? Ercüleküm değil de Ercüleküm şeklinde. Bu şekilde okuyarak bu kelime yıkama fiiline atfedilmiştir. Yani ayakları yıkamak emredilmiştir dediler. Şianın getirdiği mesela şialar ayakları yıkamayı değil de meshetme çünkü "Nemsehu" emrinden sonra zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim verir misiniz bir? Ben orada o şeyi göstereyim de buradaki en azından Arapça okuyan kardeşlerimiz e, buradaki şeyi de anlasınlar irabı. Evet. Ya yu'ellezna Evet, abdest emrediliyor. Bakın, İza kumtum ile salati namaza kalktığınız zaman fagsilu yıkama demek. Fagsale, fagsilu yıkayın. Fagsilu, fagsilu emrinin mevulleri hangileri burada? Kucu hekum, yani yüzlerinizi yıkayın ve ey diye kum harekatlere dikkat edin ve ey meful ellerinizi yıkayın. Ilal merafik dirseklere kadar eller. Wem <gülüyor> bakın meshetme emri geliyor. Wem <gülüyor> meshedin. bir ruus bir harfi cer, bir harfi cer olduğu için ruus kelimesini ne yaptı? Esreledi. Başınızı meshedin. Ondan sonra ve <gülüyor> erjulecum, neful geliyor değil mi? Harfi cerden etkilenmek sizin <gülüyor> Çünkü harfi cerden etkilenseydi erjulecum <gülüyor> olması gerekirdi. Hafi cerden etkilenmiyor. Esra almıyor. Erculeküm diye devam ediyor. O halde ne demek bu? Erculeküm fiilinin şeyin ee, mef'ulünün faili, fail emri, emri faili ee, fagsilu emridir. Faksilu emrinden etkilenerek ve erculeküm oluyor. İşte İbn Mesud Enes İbn Abbas radıyallahu hanım, Ali bin Ebi Talb radıyallah bunların kıraatlerinde ve erculeküm şeklindedir ve bunun manası ayaklarınızı yıkayın demektir. Meshedin değil. Evet. Bu rivayet Said Bin Isınat'la Said Bin Mansur'un tefsirinde İbn-i Şeybe Musannef'te Taberi İbn-i Münzir Evsat'ta Rezak yine tefsirinde ve Taberani rivayet etmişlerdir. Abdullah Bin Zeyd radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in abdestini anlatırken şöyle dedi. Bizim için her konuda Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için her konuda en güzel örnek Allah'ın Resulündedir. ayetle bildirildi üzere. Allah Resulü Aleyhisselatü abdesti bakın şöyle anlatılıyor. Başını mesettiği zaman ellerini saçları üstünde ileri geri doğru yürüttü. Burada vem sehu bir usikun ibaresinde e, bazı alimler, e, epey bir alim bu kanaatta olmuş sadece hanefiler değil yani. Hatta Şafi, İmam Şafiye'de bir kısmını bile mesletse yeterlidir demişler. Çünkü onlar bir harfi i cerrini burada e, badiyet de ifade eder. Yani başınızdan bir kısmına da mesletseniz yeterlidir şeklinde algılamışlar. Ve kişi saçından birkaç telini bile mesletse yeterlidir demiş Şafiler. Harifler de demiş ki beşte birini mesletmesi gerekir. Bu beşte bir neye istinaden onu bilmiyorum. Fakat şöyle bir ihtimal var, yani düşük bir ihtimal, bu bizim zannımız. Muhtemelen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başında sarık olduğu zamanlarda sarığını açmazmış. Başının ön tarafını mesh etmekle yetinirmiş. Belki buradan bu yeterlidir diye başında sarık olmayana da kıyaslamış olabilirler. Doğrusunu Allah bilir. Bu bir ihtimal. Ama hangi sebebe binaen beşte bir diyorlar? Onu bilmiyoruz. İmam Şafi'nin söylediği şey açık. Yani bir iki tel bile olsa baştan olduğu için tamam. Ama beşte bir diye sınırlama tamamen delilsiz. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest alırkenki sünneti İbn-i Zeyd'in bu hadisinde geçtiği gibi bak, kaplama mesdir Kaplama bu. Bu yeterli olanı. Sünnet olanı, bu önceki peygamberlerin sünneti diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beyan etti. iki sefer yıkama meslede böyle. Bu şekilde abdest aldığı da var. Yani böyle yaptı, bu bir şekil. Diğer bir şeklinde böyle yaptı, böyle geri getirdi diye bu şekilde. Bir de üçlü yaptığı var. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam azalarını üçer seferi kayıp, bu da benim sünnetimdir dediği, kim bundan fazla yaparsa isyan etmiş ve zulmetmiş olur diye belirttiği şeydir ki, onda da şöyle geçer. Bir, birinci bu ikinci geri getirdi, üçünün üstüne geri götürdü. Yani... İşte İbn-i Zeyd radıyallahu anh, Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh, bu hadiste böyle diyor. Başını mesh ettiği zaman ellerini saçları üstünde ileri geri doğru yürüttü. Şöyle ki, mesh başın ön kısmından başladı, ellerini enseye doğru götürdü. Sonra başladığı yere kadar geri getirdi. Sonra ayaklarını yıkadı. Burada iki sefer mes tarif edildi rivayet. Bu hadis Müslim'de olması lazım. Evet, Bukhari'nin de sayında var, Müslim'de de geliyor. Muğire radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı, sarığına ve çoraplarına mesheddi. Bu hadiste Ebu Davud'un rivayeti bu konuda pek çok sahabeden rivayetler var. Ebu Müselleh radıyallahu anh'ten de Allah Resulü ve vesselam'a ref edilen ona nispet edilen rivayet var. Yine Enes radıyallahu anh'ten de bu konuda rivayet var. Sahabenin kendi fiilleri olarak da çoraplarına, hatta ince çoraplarına dahi, mes dair pek çok rivayet var. Bunların kaynaklarını Sayı veya Abdest ve Namaz Ahkam kitabında dipnotlarda zikrettik. Bazılarının metinlerini aktardık epey bir miktarda. En son Şeyh Cemalettin El Kasimi, Şam diyarının muaddislerinden, Cemalettin El Kasimi bu konuda bir risale yazmıştır. Çoraplara mes ile ilgili. Bu Türkçe'de tercüme edilmiş. Buna Ahmet Şakir tahkikte bulunmuş. Bazı dipnotlar eklemiş. En son Şeyh Elbani Rahimallah daha başka açıklamalar da ziyade ederek kriterlerini değerlendirerek bu alimlerin son şeklini vermiş diyelim. Ve bu eser Türkçe'de bir ikili sefer tercüme edilip yayınlanmıştır. En son insanlar yayınlarından çıktı. Piyasada şu an ulaşabilirsiniz. Faydalı bir eser. Usul açısından da güzel bilgiler var içerisinde. Ve çoraplara mes meselesi Allah Resulü'nden sahabelerden, tabiinden sabit olmuş bir mesele. İşte bu konudaki temel birisi bu. Ve dikkat edin burada sarığına mesette ifadesi de var. Bazı alimler, mezhepler sarı, meshi, caiz görmezler. Yani illa saçını açacağım. Yani bize göre, mesela sünneti biz böyle gördüğümüz için mes, ancak kaplamadır. Allah Resulü'nün mesi bu. Buna göre sarı açman gerekir. Fakat Allah Resulü'nden bir ruhsat var. Aynı şekilde Bilal ve Sevban radıyallahu hanımadan da gelen diğer rivayetlerle sarıya ve sargıya mesetti Bu da ayrı bir şey. Mesela yaran, sarılı, su değmemesi lazım. Bunun üzerine cebire deniliyor buna. Bunun üzerine de e, Allah Resulü'nün mes ettiği sabit. Yani dinde ibadetler konusunda alabildiğine kolaylaştırma vardır. E, güçleştirme yapman manası yok. İşte mes için, meslin e, tahtadan, demirden olması gerekiyormuşçasına, kendi başına ayakta durması lazım. İşte şu kadar kilometre gidilmesi lazım. Hiçbir yırtının deliğinin olmaması lazım gibi. E, tamamen Neredeyse meshetme, kesinlikle meshede mesin dercesine e, tuhaf tuhaf şartlar koşuyorlar. Yani bilmiyorum acaba onların zamanında kendi başında ayakta duran, bilmem kaç kilometre yürünebilen bir mes var mıydı? Mes yani insan bunu merak ediyor. E, yani Bir de derler ki, akide kitaplarını zikrederler. Meslere mes'i caiz görmek eli Sünnet'in şiarıdır. Şialara muharet. Ya nasıl mesedeceksin? edeceksin? İmkansız hale getirdin zaten. Evet. Daha tuhafı bugün çoraplara mes'i caiz görmeyen bazılarının çorap mes diyerek yapılma bir mes icat Kendi zikredikleri şartlarının hiçbirisine uymuyor bu. Sadece su geçirmeme şartına belki uyuyor. Yani bu <gülüyor> tuhaf bir şey. Maide suresinin nüzulünden sonra Müslüman olan Cerir radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meslerine mes gördüm. İşte Müslümanları sevindiren, e, Selef alimlerini sevindiren şeylerden birisi bu. Bunlar Bunu dile getirenlerden birisi İbrahim el-Nehai'dir. Bu da Kufe'deki rey-ekolünün kendilerinin nispet ettikleri tabin imamlarından birisi. Ebu Hanife'nin de hocalarından oluyor. Bu İbrahim enneha diyor ki ben diyor öyle topluluklara yetiştim ki yani sabe topluluğunu ve kendisinden büyük olan tabiileri kastediyor. Ben öyle bir topluluklara yetiştim ki diyor şayet diyor onlar tırnaklarına messettseydi diyor ben de bunu yapardım diyor. Yani buna kesinlikle akılla itiraz etmezdim. Çünkü onlar sadece sünnetlere tabi oluyor da demek istiyor. Evet. Meslere mesep karşı çıkmak şeytanlandır sözünü söyleyen şahsda o. Ebu Hanife'den de malumunuz olduğu üzere e, ömrü boyunca hep meslere mesli, caiz, şey çoraplara mesliği caiz görmemiş. Fakat hastalığı ağırlaşıp da Ebu Yusuf <gülüyor> ve diğer bazı öğrencileri kendisi yerde <gülüyor> gittiğinde meslere çoraba mesettiğini görmüşler. İşte siz böyle demiyordunuz buna fetva vermiyordunuz deyince işte bu e, benim de zoruma gitti artık dediği bu şekilde itirafda bulunduğu nakledilir. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan Allah haya sahibi ve kerimdir. Dilediği gibi kinaye yapar. Duhul, teğaşşi, ifza, mübâşeret, refes ve lems kelimeleri cimadan, cinsel ilişkiden kinayedir. Ayette lemse geçiyordu ya evla meslumun nisa yani veya kadınlara dokunduğunuz zaman işte burada i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki Allah haya sahibi ve kerimdir. Yani açıkça cinsel ilişki cima demiyor da bunu kinayeli olarak belirtmiştir. lemez dokunma sözüyle cinsel ilişkiyi kastetmiştir diyor. <gülüyor> Bu <gülüyor> sahibi sınavla Fethül Bari'de i̇bn Hacer zikretmiş Rezak'ın musannefinde gelen bir rivayet. Ammar radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tevmüm hakkında şöyle rivayet ediyor. Sana şöyle yapman kafiydi dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve iki avucuyla yere bir vurdu. Bir defa yere vurdu. Sonra avuçlarını çırptı. Sonra soluyla, sol eliyle sağ avucunun sırtını veya sol avucunun sırtını sağ avucuyla mesh etti. Yani ikisinden birini yaptı. Sonra da onunla yüzünü de mesh etti. Bakın temin bu kadar. Sana böyle yapman kafiydi diyor Allah Resulü Aleyhissat. Sen bu hadis neredeymiş? Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadis. Eee bundan ibaret. Ne diyorlar? İki darp bir niyet mi diyorlar? Temmden iki darp İki darp bir niyet diyorlar. Allah Resulü Aleyhissat vesam teemmümü tarif etmek için sadece bir sefer yere vuruyor. Elini çırpıyor. Elini bu <gülüyor> bu he, bunu işte mesela kolunu buraya kadar e, e, uzattığına kadar yani bu bu kadar meseline dair rivayette e, sabit değil yani bu daha sahih. ve burada kol diyenler kola kadar diyenler şöyle bir yorum yapıyorlar yet kelimesini işte dirseğe kadardır diyorlar. Yani yetkilmesini buraya kadar. Bu konuda sabelerden farklı rivayetler var. Bunu şeylerde kitaplarda okumuş olabilirsiniz. İşte e, tüm yapılacak yer hırsızın elinin kesilmesini emredildiği yerdir diye bileye kadar yani el. El bileye kadardır. Şer'i şeyde, şer'i ıslahda. Ellerinizi mesh edin. Budur yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olarak da bunu göstermiştir. Yüzleri mesle zaten malum. Bir ara bir şey anlatıyorlardı ya, Ankara'nın müftüsü imiş de, vatandaşın birisinin hani mekanına gelmiş de, temin sormuşlar nasıl alınır diye. Adam başlamış, toprağa vurursun ağzına burnuna. Yani gibi hepsini böyle tarif etmiş derler. Yani bu bu adam Ankara'nın Müftüsüymüş Eğer rivayet doğruysa, rivayeti aktaran, bunu aktaran kişi Sika değil. Tanıdığınız kişi. Kesinlikle Sika değil. Yalan makinası bir adam, uluslararası. Ama eğer anlattığı şey doğruysa, gerçekten bir Müftü adına bu tuhaf bir şey. Çünkü Doğru olabilme ihtimali var. Tıpta da çünkü buna benzer şeyler var. İğne vurmayı bilmeyen veya tansiyon ölçmeyi bilmeyen çok doktorla karşılaştım şahsen. Yani adamlar pratikte, şey teorikte e, belki mükemmel öğreniyorlar, ezberliyorlar ama teorik sahada e, bu tip şeylerle karşılaşılabiliyor. Yani doğru olma ihtimali var. Ve burada insanlar zaten akıl yürütmeye çok meyyal. Yani din konusunda akıl yürüt. Yani dini e, oyuncak gibi, siz kama, e, makas olsun, onlar kumaş olsun, din kumaş olsun, istediğiniz gibi kesim için e, bu hale getirmişler. İmamlara bile eğitim verirken, imamlık sınavlarında yahu diyor, bilmiyorsan salla, salla diyor. Yani bunu imamların hocalar, yani onları sınavdan geçiren kimseler diyor. Güzel sallayabileceğin mi diyor yani? Bilmiyorsan salla diyor bir fetva, salla. Bakalım ne kadar güzel tutturar biliyorsun. Yol bu. <gülüyor> Maalesef. Ubey bin Qab radıyallahu anh, İslam'ın başında su sudan dolayıdır şeklinde ruhsat vardı. Sonra gusletmek emredildi demiştir. Evet bunu Ebu Davud, Tirmize i̇bn Mace, Ahmet bin Ambe ile başkaları rivayet etmişlerdir. Bu su sudan dolayıdır meselesi iki hükmü kapsayıcı bir hadis. Bu ayetle alakalı olan su sudan dolayıdır ifadesi eğer kişi cima esnasında e, boşalma olmazsa önceki ruhsat zamanında buna gusül gerekmezmiş. Sahabenin Ubey bin Qabr radıyallahu anh kastettiği bu. Yani inzal vaki olmazsa gusül gerekmez. Böyle bir fetva varmıştı. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan sahipta bu. Fakat sonradan e, bu nesh ediliyor. Yani dört şube üzerine oturdum artık gusül vacip olur diye bu kaville, bu lafızla geliyor hadis ve bu eskiliyor. Fakat bu sonradan gelen hüküm sabilerden bazılarına gizli kaldığından bazı sahabeler halen inzal vaki olmadıkça e, gusül gerekmez kavlini halen de bununla fetva vermeye devam etmişler. Bu sebeple bakın reyler yani bu tip ihtilafların sebebi e, bazı nasların ulaşmaması sebebiyle. Ubebin kabra Kavra diyorlar. Bu mesele bakın bir açıklık getiriyor. Önce bir ruhsat vardı diyor. Fakat sonradan bu nesk edildi. Yani susudan dolayıdır. Bazıları halen bununla ilgili fetva verse bile Allah Resulü'nden bu sabit olmuştur. İkinci mesele ise bu konuyla ilgili. Mesela kişi rüyasında ihtilam oluyor. Yani cünüp oluyor. Rüyasında bir şey görüyor. Ve sabah kalktığında rüyasında gördüğü şeyden dolayı bir ıslaklık görmüyor. Yani inzal söz konusu değil. Fakat rüyasında görüyor bir şey olduğunu. Uyandığında ıslaklık yok. İşte su sudan dolayıdır hükmü bu gibi meseleler hakkında halen cari. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle buyurmuştur. Sizden birisi rüya görür. Yani ihtilam olmasını gerektirecek bir rüya görür de uyandığında ıslaklık görmezse onun gusletmesi gerekmez. Ama sizden birisi rüyada ne gördüğünü hatırlamıyor. Fakat uyandığında bakıyor ki ıslaklık var. Bunun gusletmesi gerekir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Bakın su sudan dolayıdır hükmü. Bu meselede halen de cari. Yani bu hüküm devam ediyor. İşte bu Erkek için de, kadın için de aynı şey geçerlidir. Bir kadına verdiği, Ümmü Süleym radıyallahu verdiği bir fetvada da Allah Resulü aleyhisselatü vesselam aynı şeyi söylüyor. Hatta o kadın şaşırıyor da, e Allah Resulü kadın da mı görür bunu? Yani onda da mı olur? Bu deyince Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ee, çocuk nasıl oluyor o halde diyor. Ve bu konuda Ayşe radıyallahu diyor ki, Allah işte Ensar'ın kadınlarına rahmet etsin. Hayaları diyor, onları Allah'ın dinini öğrenmelerine engel olmadı. Yani bu bu meselede yani dini öğrenmek, dini hükümleri öğrenme konusunda bu konularda e, haya yerinde değildir. Bunlar e, şey meselelerdir ve insana insanın başına zaman zaman gelebilen ve kendisini e, kuluyla ilgili konularda ilgilendiren konulardandır. Evet, son olarak 7. ayetiyle. Nadiye 7. ayetiyle kapatalım inşallah. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman sizi onunla bağladığı kesin sözü hatırlayın ve Allah'tan sakının. Muhakkak Allah sinelerin özünde olanı hakkıyla bilendir. İbn Abbas radiyalanmadan Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemi gönderip ona Kur'an'ı indirdiğinde Tevrat'ta bulduğumuz Nebiye ve kitaba iman ettik ve kabul ettik demişlerdi Yahudiler. Tevrat'ta bulduğumuz Nebiye ve kitaba, kitabına iman ettik ve kabul ettik demişlerdi. Allah onlara kendileri aleyhinde verdikleri bu sözü hatırlatıp vefa göstermeyi emrediyor demiştir. Mücahit Rahimullah da dedi ki, Burada insanlar daha Adem'in sulbündeyken Allah'ın onlardan aldığı söz kastedilmiştir diyor. Yani işittik ve itaat ettik şeklindeki bir sözün aslında, ee, o Araf 172-173. ayetlerinde bahsedilen söz olduğuna işaret ediyor Mücazidat Rahimullah burada. Yani herkes bu sözü verdi. Allah Azze ve Celle ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde hepimiz bela, sen bizim Rabbimizsin ee, dedik. Yani bu haber veriliyor. Allah Azze ve Celle bunu haber vermesinin hikmetinde şöyle açıklıyor. Yarın kıyamet gününde biz bundan habersizlik demeyesiniz veyahut bizden önce bir nesil bir yol tutturmuş, biz de onlara tabi olan kimselerdik deyip de bunu mazeret göstermeyin diye. Demek ki bu e, ahit yeri geldiğinde detaylı açıklanacak ama Araf suresine geldiğim zaman inşallah. E, bu ahit Allah Azze ve Celle'nin hepimizden aldığı bir ahittir. Bu ahit Allah'a kulluk sözümüzdür. Yani biz orada imtihanla karşılaşmadan önce Rabbimize söz vermişiz. Evet sen bizim Rabbimizsin, sen bizim ilahımızsın diye. Ubeyb'in Kav Radyallahu'ndan gelen rivayette ilahımız ifadesi de var. Sadece rububiyet ikrar değil. İlah olarak da e, ikrar etme var. İşte orada verilen söz sebebiyle herkes dünyaya bu sözün gereği olarak fıtrat üzerinde, İslam fıtrat üzerinde getiriliyor. Yani herkes... Dış etkenlerden şayet etkilenmezse, dış etkiler bunu bozmazsa hakkı, doğruyu, sahih olanı kabul edecek fıtratta yaratılıyor. Oradaki ikrar sebebiyle Allah bu ikramı yapıyor. Yani fıtrat, maya dediğimiz şey. İnsan düzgün bir mayayla yaratılıyor. İslam'ı kabullenecek, ona intibak edecek bir yapıdadır. İslam'a aykırı olan şeyleri reddedecek bir yapıdadır. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği gibi, Annesi, babası kişinin Yahudi ise onu Yahudileştirir, Hristiyan ise Hristiyanlaştırır, meclis ise meclisileştirir, müşrik ise müşrikleştirir. Böyle lafızlarla geliyor. Yani kişi Müslüman fıtratında doğar fakat dış etkiler sebebiyle şirki daha uygun görebilir. Çünkü ona çirkin olan, şirk olan şey daha güzel gösterilir. Fıtratı o yana yönlendirilir. Bunlar e, itikadi ve ameli konuları kapsayan şeylerdir. Mesela hiçbir fıtrat, düzgün fıtrat yalanı güzel görmez. Hırsızlığı güzel görmez, görmemez gerekir. Fakat bazı insanlar hırsızlıktan zevk alıyor. Hayat sistemi haline getirmişlerdir bunu. Veya dolandırıcılığı. Zevk alıyor. Böyle olmayanı da ahmak görüyor değil mi? Bunlar işte çevreleri tarafından bozulmuş kimselerdir. Fıtratları bozulmuş Hayanın tam tersini daha güzel görenler de böyledir. Allah herkeste bir haya yaratır. Yani o fıtratlarında haya vardır insanların. Fakat bir gün olur, iki gün olur, üç olur, hayasızlığı olan şeyleri işleye işleye artık hayasızlığı beğenir ve hayadan nefret eder hale gelir. Münafık dediğimiz tabiatlar, Allah Azze ve Celle'nin nifakla zikrettiği şeylere bakarsanız, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onlardan için, onlar kötülüğü emreder, iyiliği yasaklarlar. Münavıkların özelliği budur. Müminleri de tam tersi bir sıfatla zikrediyor. Onlar iyiliği emreder, kötülüğü yasaklarlar. Demek ki eğer iyilik ve kötülük insanların akıllarına bırakılsa, muhtezilerin dediği gibi, onlarda husun kubuh diye bir kayda vardır. Tamamen muhteziler kaydesidir. Bu güzellik ve çirkinlik insanların akıllarına bırakılırsa, fıtratı bozuk olanların güzel dediği şeyler, fıtratı düzgün olanların güzel dediği şeylere galebe çalar. Ahir zamanda biz bunlara şahit oluyoruz. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Emin kimseler hain görülür, hain kimselere emin muamelesi yapılır, onlara güvenilir. Ve buna benzer pek çok olumsuzluklar. Yani aslında hep fıtrata mugayyaret, fıtrata aykırılıkla ilgili şeyler zikrediliyor. Bunun sebebi işte güzelin, çirkinin, pisin, temizin ölçüsünün insanların akıllarına bırakılmasıdır. Çünkü bu insanlar mutlak olarak fıtratlarından sapmayan, sabit Kimseler değillerdir. Fıtratı düzgün olan bir toplum bir şeyi güzel görürken, onlardan sonra gelen bir toplum fıtratlarını bozman sebebiyle bunların güzel görülüğü şeyi daha çirkin görür. Bunlar e, zaten insanların şahidi ola geldikleri şeylerdir. Allah Azze ve Celle bizleri e, sevdiklerini sevmek, nefret ettiklerini de bize nefret ettirmek suretiyle rızıklandırsın Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah tevahtikile şirikerek ve estağfuruke ve töbik. Allah izin verirse Maide 8. ayetiyle bir sonraki derse devam edeceğiz inşallah. Amin. <gülüyor> icmâi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>